dar bir açıdan şiir. Şiir, gönül, his ve duyguların diliyle insan gerçeği ve özünün, onun aşk, heyecan, tasa, keder ve sevinçlerinin, varlık ve ötesini duyuş, seziş ve değerlendirmelerinin, açık kapalı, doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla sesi, sözü, ve ifadesidir. Değişik bir zaviyeden ona gönlün eşya ve hadiseleri kendince duyması, hissin kendince yorumlaması, insan ve kainatın perde önü, perde arkası itibarıyla vicdanda hususi değerlendirmesi, şuur ve idrakin de kendi gerçek fonksiyonlarına rağmen bu duyuş, seziş ve değerlendirmeleri bazen şöyle böyle vaka uygunluk içinde bazen de hayal ve tasavvurların yedeğinde yorumlayıp seslendirmesi de diyebiliriz. Herkesin vicdan ufku, gönül enginliği, his zenginliği farklı farklı olduğundan duygu, düşünce derinliği, varlık ve hadiselere bakış zabiyesi, duyup hissettiklerini yorumlaması, üslubu, sözü, ve namelerinin de farklı farklı olacağı tabiidir. Evet, eğer bazı kimseler varlığın perde arkasından habersiz, bazıları vicdanın dilini anlamıyor, bazıları akılları gözlerine inmiş de maddeden başka bir şey göremiyor, bazıları da kendi iç alemlerinin cahili ise, anlamlı anlamsız pek çok sesin ve sözün olacağı açıktır. Zira bu gruplardan herhangi birine dahil olan bir fert, kendi iç alemindeki ihsaslarını söyleyecek, vicdanında oluşup tasavvur ve tahayüllerine yayılan, sonra hususi şekilde gelip onun duygularına vuran, bu hususta değişik inanç, kanaat ve kültürlerin tesiri büyüktür, iç resim ve tasarılarını dile getirecektir ki bu da tek bir nesne, tek bir mana, tek bir mazmunun pek çok şekillerde resimlendirilmesi demektir. Evet, eğer bir şair bile bile kendi inanç, kanaat, düşünce ve bakış sabiyesine ters fanteziler peşinde koşmuyorsa o bir şey yazmak, bir şey söylemek için her ağzını açtığında, kendi iç dünyasını ortaya koyar ve kendi duygularını, kendi düşüncelerini, kendi inançlarını, kendi kanaatlerini söyler. Aslında diğer bütün sanat dalları adına da aynı şeyleri söylemek mümkündür. Bu itibarla da diyebiliriz ki, şiirin esası, kelam-ı nefsiye dayanır. Ve kendi sesiyle terennüm edildiği yerde o, tamamen insanın gönlü ve duygularıdır. Bundan dolayı onun dışarıya vuruşu da farklı farklıdır. Bu dışarıya vuruş, bazen dizi dizi sözler, bazen birkaç damla hikmet, bazen köpüren bir sevinç ve simsiyah bir bir keder, Bazen bir demet aşk şevk, Bazen dolu dizgin bir hamaset, Bazen buruksu bir gurbet, Bazen pürneşe bir vuslat, Bazen de bunların birkaçını birden aksettiren, Çok renkli beyanlarla olabilir. Ne olursa olsun, şiirde esas, Mazmun mana ve mefhumların, Önce insanın iç derinliklerinde bu bu buharlaşıp ki noktasına ulaşması sonra da dupduru yağmur damlacıkları gibi sözcükler halinde sayfaların bağrına dökülmesidir. Aksine insanın gönlünde doğup bulutlar gibi yükselerek semavileşmeyen mazmun ve mefhumlardan meydana getirilmiş nazımlar şiir değil yapmacık sözlerdir. Ve her biri birer iç çelişki ifadesidir. Evet. Vicdanın sesi olarak insanın ruhunda şekillenmeyen sesler, sözler, çok süslü ve sanatlı da olsalar, hatta zahiri derinlikleriyle başları da döndürseler, yine kof sayılırlar. Mükemmel bir şiirin mükemmelliyeti, dile, dudağa, hatta dimağa bağlı yanlarıyla değil, gönlün sesi, vicdanın nameleri ve şairin inanç, kanaat, düşünce, ufku ve yorumlarının akisleri olması itibariyledir. İyi bir şair, sözlerini dil ufku itibariyle değil, iç duyuş, seziş, aşk, heyecan ve yorumlamalar olarak ortaya koyar. Evet o, açık kapalı kendi iç derinliklerine tercüman olabildiği ölçüde samimi. Duygu ve düşüncelerini ifadede de tenakuzdan uzak ve riyasızdır. Her tasavvur ve tahayyülünü vicdani tecessüs ve tefahuslarına bağlayan böyle biri, duygu, düşünce ve sezilerini seslendirmede bazen kısmi farklılaşmalar söz konusu olsa da, Üslubunda her zaman bir temadi içindedir. Tizinde de, pesinde de, hemen her zaman aynı makamın kurallarına göre hareket eder. Ve bir manada hep aynı noktaya bağımlı kalır. Aslında şiir, vicdanın takdir, tesvit ve tevhizlerinden çıkan bir sözdür. Dil değil ama o, dil için önemli bir neşb-i zemini teşkil eder. Bazen ifade açısından müfemm-muğlak bir hal aldığı da olabilir. Ne var ki o söz olarak hemen her zaman açıklardan açıktır ve muhteva zenginliğiyle de zaman üstüdür. Şiir, insan, kainat ve yaratıcıdan bir kelam, bir tasavvuf, bir felsefe gibi bahsetmez. O tık rüyalarda olduğu gibi, manaları, mazmunları, berzahi levhalar ve motifler şeklinde resimlendirir. Berzahi levhalar ve motifler şeklinde resimlendirir. Tabirini de değişik takdirlerin yorumlamalarındaki genişliğe bırakır. Bir şairin herhangi bir nesne hakkındaki tasavvur, tahayyül ve yorumları, başkalarının aynı varlık hakkındaki mütalalarına uysun uymasın. Referans çerçevesi onun kendi ihsaslarıdır ve o duygularını hep böyle bir algılamaya bağlı olarak diline ve kalemine fısıldar. Bir şair için söz konusu olan bu iç ihsas, değerlendirme ve ifade, şiirin tahlilcisi ve yorumcusu için de bahis mevzudur. Sözlerin enginlik ve esnekliği, yorumcunun düşünce, kanaat, kültür farklılığına bağlı esneticiliğiyle farklı bir sese ve söze dönüşebilir, dönüşmüştür de. Pek çok insan ve düşüncenin, birbirine zıt belli çevrelerce, farklı yorumlarla birer kutsi meahaz gibi değerlendirilmesi, bunun açık örneklerindendir. Bu itibarla da diyebiliriz ki, yazdığı bir şiirde şair, kendini, kendi iç dünyasını ifade ettiği gibi, bir manada yorumcu ve tahlilcinin de önemli bir referansı, yine kendi düşüncesi, kendi kanaatleri ve kendi kültürüdür. Bu herkes için her zaman böyle olmasa da çoğunlukla böyle olduğunda şüphe yoktur. Aslında bunun böyle olmasının da yadırganmaması lazım gelir. Yadırganması bir yana eğer sözün iffeti, ismeti, şerefi, gönlün sesi soluğu olmasıyla mebsuten mütenasip, doğru orantılıysa ki öyledir, böyle olması makbul ve yararlı bile görülebilir. Zira şiir, gönül, his ve duyguların diliyle insanın kendini, varlığı, varlık ötesini ve ihsaslarını anlatmasının bir diğer unvanıdır. Ve bu hakiki şiirin önemli bir yanını ifade eder. Onun en az bunun kadar ehemmiyetli diğer yanına gelince, o da gönül ve duygulardan kopup gelen bu seslerin... İnsanı aşk ve güzellik konularında nefsani ve cismani gayyalara çekmemesi. Hakikatleri ifade adına batılı tasvir ederek zihinleri kirletmemesi. Fantezilere girerek ya da hep garip şeyleri takip ederek ve ele aldığı konuları abartarak okuyucu dinleyici avlamaya kalkışmaması. Düşündürücü görünme mülahazasıyla, her mevzuda sun'i, ilak ve iphamlarla konuları anlaşılmaz hale getirmemesi gibi hususlardır. İyi bir şiirde söz, güzellikte tecrit endamlı, aşkta bütün güzelliklerin temel kaynağına duyulan iştiyak esintili olmalı. Ayrıca varlığın yorumlanmasında da, her nesneyi harika bir sanat eseri olarak görüp gerçek sahibine bağlayıcı bir üslup takip edilmelidir ki bunları şiirin iffet, ismet ve hususiyetinin ana unsurları kabul edebiliriz. Dille münasebeti yalan, mübalağa, batılı tasvir, hayalle alakası fısk, müstehcenlik tasviri ve şehevi hisleri şahlandıran resimler Şuur ve idrakle irtibatı da çarpık ideolojilere zangoçluk yapmak olan bir şiir, şiir değildir. Şiir adına böyle kirli bir üslupla ortaya konan söz dizileri ister hakikatin sırf deneme ve gözleme yoluyla elde edilebileceğine inanan felsefi akımla pozitivizmle şöyle böyle irtibatlandırılsın. İster her şeyin akılla izah edilip kavranabileceğini düşünen felsefi sisteme, rasyonalizme bağlansın. ister her şeyi hayal ve hassasiyette gören sanat telakkisine, romantizme dayandırılsın. ister bütün mülahazaları koyu bir tabiat perestlik anlayışı, naturalizm üzerine temellendirsin... İster aklın zahiri nazarında eksik gedik her şeyi olduğu gibi tasvir etmeyi esas alan cereyan, realizm üzerine oturtulsun. İster gerçek üstücülük, sürrealizm gibi telakkilerle merak-aver bir yol izlensin. İster fikir dışında objektif hiçbir şey olmadığını ileri süren sanat akımının, idealizmin sesi soluğu olma yolu takip edilsin. İster tabiat şekillerini olduğu gibi tasvir yerine, her şeyde hendesi yaklaşımı esas alan düşünce, kübizm eksenine bağlı kalınsın, ve isterse daha başka cereyanlar çizgisinde veya onların yakınındaki farklı mülahazaların güdümünde kalınsın, gerçek şiir, insan duygularının ihsası, gönüllerin kendilerine mahsus sesi, İnsan kainat, Allah arasındaki münasebetin, açık kapalı güftesi, bestesi, muhsık hisi, seradan yaya ya ihate edebildiğimiz hakikatlerin, onları ayrı ayrı işaretleyen birer gölgesi, eşyanın duygularımıza, düşüncelerimize akseden, iz düşümünün sözcük çerçeveli bir fotoğrafı, aşklarımızın, heyecanlarımızın, Değişik terlerden kalbi birer namesi, iman, ümit, azim, güzellik, aşk, vuslat ve iştiyaklarımızın da bir gül destesidir. Bu mülahazalar referansları sağlam olan şiire ait hususiyetlerdir ve herhangi bir abartı da söz konusu değildir. Kur'an gerçek kaynağını bulup ona bağlanamamış bir şairi, dolayısıyla da böyle bir şairin şiirini, şairlere gelince, onların arkasına sadece sapkınlar ve çapkınlar takılırlar. Görmez misin, onların değişik vadilerde, hakiki şiirin esasları üzerine temellendirilememiş, az önce işaret edip geçtiğimiz farklı cereyanların zahirine takılıp kalmak kastedilmiş olabilir, o dönemde bu cereyanların henüz ortaya çıkmamış olması çok da önemli değildir. Şaşkın şaşkın dolaşıp durduklarını ve yapmadıkları şeyleri söyleye geldiklerini diyerek yerer ve kendi referans çerçevesine oturmamış bu kabil kopuk şiirde nefsani duyguların, heva ve heveslerin şahlandırıldığını, şahlandırılabileceğini vurgular ve ardından da ancak iman edip iâmel işleyenler ve her vesileyi değerlendirip Allah'ı çokça anan şairleri müstesna tutarak kendi referans çerçevesinde söz söyleyen şiir üstadlarını adeta takdir ve tebcil eder. Evet, işte bu manada şiir söz cevherlerinden tanzim edilmiş, Öyle bir beyan atlası ve kalbin en hassas telleriyle seslendirilmiş öyle sihirli bir bestedir ki, o beyana sahip olan biri kendini herkese dinletebilir ve o beste ile de herkesi teshir edebilir. Bu ölçüdeki bir şiir, tonunu tam bulup da yankılandığı zaman en muhteşem beyanlar ona erpençe divan durur ve ...saygı murakabesine girerler. Aşk lügatinde en birinci makam şiire aittir. Şiirin kanatlarıyla herkes tarafından duyulma ufkuna yükselen sözler... ...bütün hudutları aşarak her bucakta uçabilir... ...her milletle konuşabilir... ...ve her gönüle bir zeytin dalı uzatabilirler... Bugüne kadar nice parlak dimalardan fışkırıp taşan beyan çağlayanları olmuştur ki, zamanla renk katmış, matlaşmış birer silik tabloya ya da sığlaşan birer akıntıya dönüşerek, seyircisi ve talibi olmayan ülfet mağdurları haline gelmişlerdir. Kendi öz ve esasları üzerine oturmuş sağlam bir şiire gelince, her zaman tazeliğini, canlılığını korumuş ve, ...söz sultanlığını hep sürdürmüştür. Hele bir de bu şiir... ...ruh ve mana alemlerine açıksa... ...o sözler üstü bir seviyeye yükselerek gidip... ...ruhanilerin bir de zebanı olmuştur. Bazen en iyi şiirler bile kendiliklerinden güzelliklerini tam gösteremeyebilirler. Bu... O beyan abilileri için bir talihsizlik demektir. Ama uzun zaman böyle bir talihsizliğin sürüp gitmesi de katiyen söz konusu değildir. Zira bugün olmasa da yarın bir kısım söz sarrafları onları mutlaka duyacak, tanıyacak ve ortaya çıkaracaktır. Evet günümüzde olduğu gibi, Şiirin bazen kitlelerin alaka göstermediği değersiz bir meta durumuna düştüğü çok olmuştur. Ne var ki bu alakasızlık hiçbir zaman uzun sürmemiş. Cevahir kadrini bilen söz ustalarınca hemen kendi özüyle yeniden taçlandırılıp beyan saltanatının tahtına oturtularak biat izhariyle bir tazim kazası yapılmıştır. Aslında şehir hemen her zaman toplumların duygu, düşünce, milli kimlik ve kültürleri adına sürekli başvura geldikleri arşivleri olmuş ve tarihi değişik dönemleri birbirine bağlamada bir haytı vuslat vazifesi görmüştür. Geçmişinden kopanlar onda yeniden kendilerini bulmuş, kendilerini duymuş, kendilerini yaşamış, ve onunla tarihlerini bir bütünlük içinde görebilmişlerdir. Şiir bazen en veli hutbelerden daha beli bir beyan halini alır ve en keskin kılıçlardan daha keskin bir silah gibi ürpertici olur ki, tam namesini bulup, gönlün heyecanlarına tercüman olabilmiş böyle bir şiir, ne zaman sesini yükseltse, Söz kıyafetindeki bütün perişan ve savruk kelime yığınları saklanacak kuytu yer aramaya başlar. Hicap sessizliğine gömülür. Ve şiir kılıcı ne zaman kanından sıyrılsa, otağlarını boşluğa kurmuş bütün sahte söz sultanları halvete çekilir ve imkisar murakabesi yaşarlar. Muhtevalı, manalı ve güçlü şiiri, söz sultanı ve insanlığın iftihar tablosu da her zaman başvurulacak bir hikmet kaynağı olarak görür ve gösterir. Görür ve gösterir de içinde malayani söz ve lakırdıya cevaz verilmeyen Cennetül Firdevs'in iz düşümü diyebileceğimiz mescidinde şiir irade etmesi için Hasan bin Sabit'e kürsü kurdurur. Ve Allah'ım onu mukaddes ruhla teyit eyle der, ona duada bulunur. İsterseniz buna, kaba ilhat düşüncesine karşı, şiirin elmas kalıcıyla mücadelesinin mücadelenin tesirini vurgulamada diyebilirsiniz. Şiir kendi rengini koruduğu sürece, ondan daha taze, daha canlı ve hiç ihtiyarlamayan bir güzel göstermek mümkün değildir. Gerçi şiirin özel bir rengi yoktur ama, onun her renkten bazı çizgiler taşıdığı da bir gerçektir. Harfler, kelimeler, şiir mektebinde birer talebe, şiir kışlasında birer asker halini alınca, sözün ulaşamadığı irfan ufku ve beyan leşkerinin fethetmediği hiçbir kale kalmaz. Varlık bir baştan bir başa, Tekvini Emirler çerçevesinde adeta iç içe bir şiir gibi nazmedilmiştir. Kendi dinamikleriyle sağlam bir ses ve söz haline gelmiş şiire gelince o da bu manzumenin kelam cihetiyle pek çok telden seslendirilmesi demektir. Bu itibarla da şairleri varlık varlık ötesi mana ve muhtevanın bülbülleri sayabiliriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şiir ona yaraşmaz fermanı gereğince Hissin, duyguların, ihsasların değil Saf ilahi hakikatlerin aksettiricisi ve tercümanıdır Evet, o şair olmadığı gibi Kur'an da şiir değildir Ancak o beyan sultanı Bütün söz erlerinin en güçlü üstadı Kur'an da Mülhemun olan şairlerin en rengin, en zengin kaynaklarındandır. Nebiler, insan, kainat, Allah'la alakalı münasebetlerin özünü herkesin anlayabileceği bir dille ifade eder. Ve Cenab-ı Hakk'a kullukta insanlara rehberlik yaparlar. Dünya ve ahiret saadeti adına bir rehberlik. Şairlerse kendi şuur, kendi idra, kendi ufuk, kendi mizaç ve meşreplerine göre gönül, his ve duyguların diliyle bu gerçekleri ya da onlara bağlı diğer tali hususları yeni bir üslupla açar, yorumlar ve seslendirirler. Hakiki şiir ilham ağaçlarının dallarında cennet çiçekleri gibi gelişen öyle bir meyvedir ki. Meyveyi derenin niyet ve düşüncelerine göre derilenlerin yerlerinde benzerleri oluşur. Derken hep bir farklılaşma ve temadi içinde bu büyü sürer gider. Öyle ki şiir ağacına uzanan eller her defasında ondan bir şeyler koparır. Koparır ama koparılanlar hep misliyet çerçevesinde kalır. Evet, ne duyulup hissedilenlerde, ne de yeni tomurcuklarda ayniyet katiyen söz konusu değildir. Zira ona gerçek rengini, tadını, şivesini, duygular, düşünceler, niyetler, bakış zaviyeleri ve kültürler kazandırır. Evet, şiir, şuur ve idrak potalarında kaynatılan bir düşünce ve dil enstrümanlarıyla seslendirilen bir namedir ama, ona gerçek derinliğini kazandıran ve hakiki rengini veren şairin inanç, kanaat, kültür ve düşünce ufkudur. Potasında kaynaya kaynaya tam kıvama gelmiş bir söz, inanç, kanaat ve kültürle de kanatlanmışsa artık o aşkınlaşmış ve ruhanilerin muhaberelerindeki derinliğe ulaşarak bir hikmet çağlayanı haline gelmiştir ki, uğradığı her yerde bir büyü tesiri icra eder. İfade edici nükteyi yakalayıp da sesini yükselttiğinde, sözden anlayanların ruhlarında sur sesi gibi yankılanır. Gayesiz, ruhsuz, nesepsiz silik sözlerin, bir zift gibi ufkumuzu kararttığı günümüzde, hakiki şiire ne kadar susadığımız açıktır. Ama ben o susuzluğu bile resmetmekten aciz olduğumu itiraf etmeliyim. Zira böyle bir makaleciğin istihab haddi de o kadarını kaldırmaz.